101. Bab Peygamberin insanları İslam'a, peygamberliği itiraf etmeye, Allah'ın derisinde bir kısmının diğer bir kısmını Rabler edinmemelerine çağırması babı. Ve Yüce Allah'ın şu kavli. Beşerden hiçbir kimse, hiçbir kimseye yakışmaz ki Allah kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği versin de sonra o insanlara Allah'ı bırakıp da bana kul olun desin. Fakat o öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğumuz kitap sayesinde Rabbani ver olun der. Ali İmran Suresi 79. Ayet. Bize İbrahim İbni Hamza tahsis etti. Bize İbrahim İbni Sa Salih İbni Kaysan'dan o da İbni Şihab'dan o da Ubeydullah İbn Abdullah İbn Utbeden o da Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh tarafından tahsis etti. Bu şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Roma Kaysarı'nı İslam'a çağırmak üzere ona mektup yazdı. Mektubunu Kayser'e Dihya el-Kerbî'nin beraberinde yolladı. Resulullah Dihya'ya mektubu bu sıra halkı bu Kayser'e sunması için mektubu sıra halkı büyüğüne vermesini emretti. Kayser ise Allah ondan Fars ordularını bozguna uğrattığı zaman Allah'ın kendisine inam ettiği bu büyük zafere şükür olmak üzere Hindistan İlya'ya yani Beytunmaktis'e kadar yürü, yürüdü. Kayser İlya'da iken Resulullah'ın mektubu kendisine ulaştığı zaman mektubu okuduğunda adamlarına bana burada o adamın kavminden bir adam arayın. Ben onlara Allah'ın Resulü'nden sualler sorayım dedi. İbn Atbas şöyle dedi. Bana Ebu Sufyan haber verdi ki kendisi Resulullah ile Kureyş kafirleri arasında yapılmış olan Hudeybiye barış anlaşması müddeti içinde Ticaretçiler olarak Şam'a gelmiş bulunan Kureyş'ten bir takım adamlar arasında Şam'da bulunuyormuş. Ebu Süfyan dedi ki, Akarın'da Kaysar'ın elçisi bizleri Şam'ın bir yerinde buldu. Ben ve arkadaşlarım götürüldük. Nihayet İlya Beldesi'ne geldik. Kaysar'ın huzuruna girdirdik. Biz de gördük ki Heraklius üzerinde taş olduğu halde hükümdarlık tahtına oturmuş. Etrafında da Rum büyükleri vardı. Frakli üst Peygamber olduğunu söyleyen şu dağa, nesipse en yakın olan hangisi onlara sor dedim. Ebu Süfyan dedi ki benim. O neseben en yakınları benim dedim. Kaysar, Onunla senin arasındaki arandaki yakınlık nedir dedi? O benim amcamın oğludur dedim. O gün o kafirin içerisinde benden başka Abdümenaf oğullarından kimse yoktu. Kayser, onu bana yaklaştırınız dedi ve arkadaşlarımla ilgili emri de verdi. Arkadaşlarımı benim omzumun yanına, sırtımın arka tarafına oturttular. Sonra Hilak bir sercümanına, bunu arkadaşlarına söyle. Ben peygamber olduğunu söyleyen o zat hakkında, bu adamdan bazı şeyler soracağım. Eğer bu bana yalan söylerse, sizler onu yalanlayınız, dedi. E bu Süfyan dedi ki, vallahi o gün arkadaşlarımın benden çıkacak yalanı yaymalarından utanmayacak olsaydı, Heraklius bana peygamberden sorduğu zaman muhakkak ona yalan söylerdim. Fakat ben arkadaşlarımın benden çıkacak yalan nakledip yayacaklarından utandım da Iraklıysa doğruyu söyledim. Sonra Kayser tercümanına, Onlar sizin içimizde onun mezhebi nasıl diye sor dedi. Ben içimizde o büyük bir mezhep sahibidir dedim. Sizden bu sözü ondan evvel söylemiş yani ondan evvel peygamberlik iddiası etmiş bir kimse var mıydı? Yoktu dedim. O söylediği peygamberlik sözünü söylemesinden önce sizler onun hiç yalanla İtam ediyor muydunuz dedi. Hayır dedim. Babaları içinde bir melik var mıydı dedi. Hayır yoktu dedim. Ona insanların eşrafı mı yoksa zayıfları mı tabi oluyorlar dedi. Halkın zayıfları daha çok tabi oluyorlar dedim. Ona tabi olanlar artıyor mu yoksa eksiliyorlar mı dedi. Artıyorlar dedim. Dine girişten sonra onun dininden beğenmemizlikten dolayı dinden dönün kimse oluyor mu? dedi. Hayır olmuyor. dedim. O kadir ediyor mu? Yani ahdini bozuyor mu? Dedi. Hayır kadir etmez. Ancak şimdi biz onunla bir müddete kadar silah bırakma halindeyiz. Ahdini bozmasından korkuyoruz. Dedim. Ebu Sufyan dedi ki Kaysa'nın olan bu bu kalemede bana içine bir şey gezdirip de Onunla Muhammed'in şanını eksilteceğim bir söz söylemek mümkün olmadı. Benden bundan başkasından nakledilmesinden korkuyorum. Kaysar bana onunla hiç harp ettiniz mi yahut da sizinle harp etti mi dedi. Evet onunla harp ettik dedim. Öyleyse onun harbi ve sizin harbiniz nasıl oldu dedi. Harp talihi bizimle onun arasında nöbet nöbet olur. Biz bir kere o bize galip gelir, diğer kere biz ona galip oluruz dedim. Iraklıyız, o sizlerin ne emrediyor dedi. O bizlere kendisine hiçbir şeyi ortak kılmayarak yalnız Allah'a ibadet etmemizi emrediyor. Ve babalarımızın ibadet eve geldikleri putlardan bizi ediyor? Ve yine o bizlere namaz kılmayı, sadaka vermeyi, iffetli olmayı, ahte vefakarlığı, emaneti eda etmeyi emrediyor dedim. Ben bunları ona söylediğim zaman o kendi tercümanına dedi ki ona şunları söyle. Ben sana içimizde onun mezhebini sordum. Sen onun yüksek mezheb sahibi olduğunu söyledin. Rasuller de zaten böyle kavimlerin yüksek mezheb sahiplerinin içerisinden gönderilir. Ben sana sizden peygamberlik sözünü ondan önce söylemiş kimse var mı der dedim. Sen hayır yoktur dedim. Ben de eğer sizden bu sözü Ondan evvel söylemiş bir kimse olsaydı, kendisinden önce söylemiş olan bir söze uyup taklide kalkışan bir adamdır diye düşünürdüm, dedim. Ben sana o dediğin, dediğini demesinden önce sizler onu yalan söylemekle suçluyor muydunuz? Dedim, sen hayır dedim. Ben de kesin suretle bildim ki insanlara karşı yalan söylemeyi işlememiş bir kimse sonradan Allah'a karşı yalan söylemeye cesaret edemez. Ben sana onun babaları, dedeleri içerisinde bir melik olmuş mudur diye sordum. sen hayır. Olmamıştır dedim. Ben de babalarından bir melik olsaydı bu da babalarının hükümdarlığını geri almak isteyen bir kimsedir diye hükmederdim. Dedi, ben sana ona insanların eşrafı mı tabi oluyor yoksa zayıfları mı tabi oluyor dedim. Sen ona tabi olan insanların zayıfları olduklarını söyledim. Resulü'nün tabileri de zaten onlardır. Ben sana ona tabi olanlar artıyorlar mı yoksa eksiliyorlar mı diye sordum. Onlar artıyorlar dedim. İman keyfiyeti de tamam oluncaya kadar hep böyle gider. Ben sana onun dinine geldikten sonra dinini beğenmezden dolayı irtizat eden oluyor mu diye sordum. Sen hayır dedim. İman da mucik olduğu İç ferahlığı kalplere karışıp kökleşince böyle olur. Onu kimse sermemezlik etmez. Ben sana o zat kadir eder mi? Yani ahdine vefasızlık eder mi diye sordum sen. Hayır bu kadir etmez dedin. Rasuller böyle olur. Onlar kadir etmezler. Ben sana siz onunla harp ettiniz mi? Ve o sizinle harp etti mi diye sordum. Sen onun harp yaptığını, sizin de harbinizin onun harbinin nöbet nöbet değişir olduğunu bir defa onun sizlere galip gelir, diğer defa sizler ona galip gelir olduğumuzu söyledim. Resuller de böyledir. Onlar Allah tarafından taat yoluyla sabırlarını ve gayretlerinin çokluğu sebebiyle edirleri büyük olsun diye belalara uğratılırlar. Sonra da makbul akıbet onların lehine olur. Ben sana o size ne emrediyor diye sordum. Sen onun sizlere Allah'a ibadet etmenizi, ona hiçbir şeyi ortak yapmamanızı emreder olduğunu, babalarınızın ibadet ede geldikleri putlardan sizlerin nehyeder olduğunu, keza size namaz kılmayı, sadaka vermeyi, haramdan el çekip iffetli olmayı, ahde vefa etmeyi, emaneti yerine getirmeyi emreder olduğunu söyledim. Hireklü 3 dedi ki, işte bu söylediklerinin peygamberlerin sıfatlarıdır. Zaten ben bir peygamberin çıkacağını bilirdim. Lakin onun sizden olacağını zannetmezdim. Eğer bu doğru doğruysa şu ayaklarının bastığı yere yakında o zat malik olacaktır. Onun yerine ulaşabileceğimi umut eder olsaydım onunla buluşmak için elbette her türlü zahmete katlanırdım. Onun yanında olaydım. Hizmet ederek elbette ayaklarını yıkadım. Ebu Sıfyan şöyle dedi. Bundan sonra Herakliyüz Resulullah'ın mektubunu istedi. Mektup okundu. Mektup, mektup içinde şunların yazılmış olduğunu gördük. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'in Rum büyüğü Hirakli. Hidayet yoluna uyanlara selam olsun. Bundan sonra Ey Rum milletimin büyüğü, ben seni İslam'a davete, İslam'da İslam davetine çağırıyorum. Müslüman ol ki selamet bulasın. Müslüman ol ki Allah senin ezrinin iki kat versin. Eğer bu davetini kabul etmezsen Hristiyan çiftçilerin günahları senin üzerindedir. Ey kitaplılar, bizimle sizin aranızda musabi müşterek olarak şu söze gelin: Allah'tan başkasına tapmayalım. ''Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rab, Rabler edinmeyelim. Eğer kitaplılar bu davetten yüz çevirirse siz de onlara şahit olun. Biz muhakkak Müslümanlarız.'' deyin. Ali İmran Suresi 64. Ayet Ebu Sufyan dedi ki ''Hırak sözünü bitirince etrafta bulunan uzun büyüklerinin sesleri yükseldi ve gürültüler çoğaldı. Ben onların ne dediklerini bilemiyorum.'' Bizimle ilgili emir verildi de bizler dışarıya çıkarıldık. Arkadaşlarımla beraber dışarı çıkıp da onlarla yalnız kalınca onlara İbn-i Ebi Keşme'nin yani Muhammed'in işi hakikaten azamet teyda etti. Bu Ben-ül Esfar Melik'i ondan korkuyor dedim. Ebu Sufyan dedi ki Allah'a yemin olsun ki kendim isteksiz olduğum halde Allah kalbime İslam'ı girdiğinceye kadar ben peygamberin işinin muhakkak galip geleceğine boyun eğici ve kesin bilici olmakla devam ettim. Sehlim ibn i Sa'd anh hayber günü fetih uzayınca peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Müslümanların bayrağını atıp öyle bir kimseye vereceğim ki Allah onun eliyle fetih verecektir. Bunun üzerine orada bulunan sahabiler bayrağı kendilerinden hangisine verileceği meselesi için ümit eder oldular. Onların hepsi bayrağın kendisinin verilmesine umarak ertesi güne erdiler. Fakat Resulullah ertesi gün Ali nerededir diye sordu. Sahabeler tarafından Ali gözlerinde şikayet ediyor denildi. Peygamber de emretti. Ali çağrıldı. Peygamber Ali'nin gözlerine tükürdü. Hemen orada gözleri Onda hiçbir ağrı yokmuş gibi iyi oldu. Bunun üzerine Ali Hayber Yahudileriyle onlar da bizim gibi Müslüman oluncaya kadar harp ederiz dedi. Peygamber ya Ali yavaş ol. Sükunetle yani harp etmeden Hayberlilerin sahasına ininceye kadar ilerle. Sonra onları İslam'a çağır ve üzerlerine vacip olan İslam esaslarını onlara haber ver. Ya Ali Allah'a yemin ederim ki senin irşadınla tek bir kişinin hidayete kavuşturulması senin için kırmızı develerin olmasından daha hayırlıdır buyurdu humeyt et tavil şöyle demiştir ben enes radiyallahu anh'tan işittim şöyle diyordu resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir karna gazaya gittiği zaman sabah oluncaya kadar baskın yapmaz sabah olunca ezan sesi işitirse onlarla hadden kendini tutardır eğer ezan işitmezse sabah olduktan sonra onlar üzerine baskın yapardı. Biz Hayber'de, Hayber'e geceleyin indik. Bize Kuteyb'e tahsis edip şöyle dedi. Bize İsmail İbni Cafer, Humeyd et-Tavir O da Emes'ten, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri kazaya götürdüğü zaman dediğini tahsis ettik. O ve yine bize Abdullah İbni mesleme Malik'ten, o da Humeyd'den, o da Emes radiyallahu anh'tan tahsis etti ki o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e gazaya çıktı ve Hayber'e gece vardı. Peygamber bir kavmin yurduna gece geldiği zaman sabah olmadıkça üzerlerine baskın yapmazdı. Sabah olunca yazcılar ziraat aletleri ve iş sepetleriyle tanrılara doğru çıktılar. Peygamber gördüklerinde Muhammed, vallahi şu Muhammed'dir ve askerleridir dediler. Peygamber de Allahu Ekber. Hayber harap oldu yahut harap olsun biz bir kavmin yurduna indiğimiz zaman imzar edilip korktulmuş olanların hali yaman olur buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla harp etmekliyim emrolundu. Her kim la ilahe illallah derse Müslümanlık hakkını gereği hakkının gereği Olan hadler, müstesna, canlı ve mallı benim elimden kurtarmıştır. içindekilerden dolayı olan hesabı ise Allah'a aittir. Bu hadisi Umar İbni, ve peygamberden civayet etmişlerdir. 102. Bab Gazze'ye gitmek isteyip de onu başkasıyla örtüp gizleyen kimseyle sefere Perşembe günü çıkmayı seven kimse baba i̇bn Şahab dedi ki, bana Abdurrahman i̇bn Abdullah İbn-i Ka'ab i̇bn Malik haber verdi ki, babası Abdullah radıyallahu an oğulları arasında, körlüğü sırasında Ka'ab i̇bn Malik'in yedincisi idi. Abdullah dedi ki, ben babam Ka'ab i̇bn Malik'ten işittim. Kendisi Tebuk gazvesinde Resulullah'tan geri kaldığı zaman, anlatıp şöyle dedi. Bir de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in adeti bir gazaya gitmek isteyince muhakkak o gazayı başkasıyla gizleyip örter. Yani onu temriyeli bir ifade ile söylerdi. Bize Abdullah İbni Mübarek el haber verdi. Bize Yunus İbni Yezid Ez Zuhri'den haber verdi. O şöyle demiştir. Bana Rahman İbni Abdullah İbni Ka'b İbni Malik haber verip şöyle dedi. Ben dedim Ka'b İbni Malik radıyallahu anh'tan işittim. O şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapacağı bir gazviye gitmek istediğinde o gazveyi muhakkak başka bir gazve ile gizler örterdi. Nihayet 9. hicret yılında Tebuk gazvesi olunca Resulullah bu gazveye şiddetli sıcak mevsimde çıkmış uzak tehlikeli bir yolculuğa yönelmiş çok kalabalık bir düşmanla cenk etmeye yönelmişti. Bu sebeple Resulullah düşmanlarına gerekecek hazırlıklarını yapmaları için Müslümanlara maksadını açıkladı ve gitmek istemekte olduğu ciheti onlara haber verdi. Yine İbn-i Mübarek'ten, o da Yunus'tan, o da Enzuhri'den şöyle demiştir. Bana Abdurrahman İbn-i Ka'ab i̇bn Malik haber verdi. Kehb İbn Malik radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sefere çıkmak istediğinde Perşembe gününden başka günlerde muhakkak ki pek az yola çıkardı der idi. Bize Mamer İbni Raşid Ez Zuhri'den o da Abdullah'ın kardeşi Abdurrahman İbn Kab İbn Malik'ten o da babası Kab İbn Malik radıyallahu anh ten, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Tebuk gazvesi Perşembe günü yola çıktığını ve Perşembe gününde yola çıkmayı sever olduğunu haber vermiştir. 103. Bab Sefere öğleden sonra çıkmak babı Ebu Kademeden o da Emes radiyallahu anh'tan etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haddına giderken öğle namazını Medine'de 4 vekat kılmış ikinci namazını Zulh-Leyfe'de 2 vekat kılmıştır. Enes dedi ki, ben sahabenin hac ve umreyi beraberce terbiye etmekte olduklarını işittim. 104. Bab Sefere ayın sonunda çıkmanın cevazı babı. Kureyb ibn Abbas Abbas'tan Radiyallahu anh söyledi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Zulkadede'den 5 gün kala hareket etti. Mekke'ye Zulhitche'den geçen Dördüncü gecenin gündüzünde geldi. Amr-ı Ayşe anh şöyle derken işitmiştir. Biz de Zulkadir'den kalan 5. Beş, günde yani Zulkadir'in 25'inde Medine'den Resulullah'ın beraberinde yola çıktık. Bu aylarda Umre değil yalnızca haç edilir zannolunurdu. Mekke'ye yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beraberinde kurbanlık bulunmayanlar beyti tavaf ettiği, Safa ile Merva arasında da say ettiği zaman ihramdan çıkmasını emretti. Ayşe dedi ki kurban bayramının ilk günü Mina'da elinde sığır eti ile birisi bizim çadıra girdirildi. Ben bu nedir dedim. Eti getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcileri adına kurban kesti dedi. Yahya İbni Said dedi ki ben bu hadisi Ebu Bekri'nin oğlu Kasım İbni Muhammed'de zikrettim. Kasım vallahi anne bu hadisi sana olduğu gibi yani kısaltma ve değiştirme yapmadan getirmiştir dedi. 105. bab Zafer Ramazan içerisinde sefere çıkmanın cevazı babı bize Sufyan İbni Uyeyn'e tahtis edip şöyle dedi. Bana Ezzuhri Ubeydullah'tan o da İbni Abbas'tan tahtis etti. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Fetih seferinde seferinde Ramazan'da çıktı. Ve ta e ulaşınca ya kadar da oruç tuttu. Mekke'ye iki konaklık uzaklıkta bulunan El Kedid mevkiinde orucunu bozdu. Süfyan dedi ki, el-Zuhri şöyle dedi. Bana Ubeydullah İbni Abbas'tan haber verdi ve ta hadisi sevk etti. Ebu Abdullah el-Buhari dedi ki, bu el-Zuhri'nin sözüdür. Resulullah'ın fiilinden ancak sonuncusuyla olan hüküm alınır. 106. Bab Sefere çıkarken vedalaşmak babı ve İbn-i şöyle dedi bana Amr İbni Haris Bukayır İbni Abdullah'tan o da Süleyman İbn Yesar'dan haber verdi Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir seriye içerisinde kazaya gönderdi bize verdiği emirler arasında Kureyş'ten atlarını söylediği iki kimse için filan filan kişilere rast gelirseniz bunları yakalayıp ateşte yakınız buyurdu Ebu Hureyre devamla dedi ki sonra yola çıkmak istediğimiz sırada veda etmek üzere Resulullah'a geldik. Bu defa Resulullah ben önce size fulan fulanı ele geçirdiğinizde ateşte yakmanızı ömretmiştim. Halbuki ateşte yalnız Allah azaplandırır. Bu sebeple siz bu şerirleri yakaladığınızda yakmayınız da öldürünüz buyurdu. 107. Bab Masiyetle emrolunmadıkça imam ve amiri dinlemek ve itaat etmek babı. Bana Nafi İbni Ömer'den, o da peygamberden tahsis etti ki, yine bana Muhammed İbni Salih tahtsız edip şöyle dedi, bize İsmail İbni Zekeriya, Ubeydullah'tan, o da Nafi'den, o da İbni Ömer radıyallahu anh'dan tahtsız etti ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem masiyetle olunmadıkça amirin emrini dinlemek, itaat etmek haktır. Vazittir. Masiyetle emrolunduğu zamanda onları dinlemek ve itaat etmek yoktur buyurmuştur. 108. Bap, devlet başkanlarının arkasında harp edilir ve onunla düşmandan korunulur. El-Araç Ebu Hureyre'den bildirmiştir. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Biz Müslümanlar kitap ehline göre dünya tarihinde Sonra gelmiş bulunuyoruz. Ahirette faziletçe en ileride bulunanlarız buyururken işitmiştir. Ve yine bu senetle gelen bir hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Emire isyan eden bana isyan etmiştir. Devlet başkanı millet için bir kalkandır. Onun ardında onun emrinde harp yapılır. Onunla düşmandan korunulur. Eğer o millete Allah Allah'a takva ile emreder ve adaletle hareket ederse bu emri ve adaleti sebebiyle onun için sevap vardır. Eğer takva ve adaletten ve emir ve hükmederse bundan meydana gelen günah onun üzerine döner. Memur üzerine değildir. 109. bab Halpte kaçmamaları üzerine veyahut edilmesi babı. Bazıları da örmek üzere beyat demiştir. Her iki şey üzerine beyat delili gücü Allah'ın şu sözüdür. Andolsun olsun ki Allah müminlerden, senin de o ağacın altında beyat edenlerden razı olmuştur. Fetih Suresi 18. ayet. İbn-i radıyallahu anh şöyle dedi. Bizler Hüzeybiye'den döndüğümüzde Döndüğümüzün ertesi yılında, yılından beri altında beyat ettiğimiz o tarihi ve mübarek ağacı unuttuk da onu tayin üzerine bizden iki kişinin rey ile bir ara toplanamadı. Bu ağacın bilinmesi de Allah tarafından gelen büyük bir, bu ağacın bilinmemesi de Allah tarafından gelen büyük bir rahmet oldu. Şugayriye dedi ki, ben Nafiye Resulullah hangi şart üzerine sahabelerle beyatlaşma yaptı? Ölmek üzere mi diye sordum. Hayır, ölmek üzere değil. Harpte sabır ve sabat etmek üzere sahabelerle beyatlaşma yaptı dedi. Abdullah İbn Zeyd radıyallahu anh şöyle demiştir. ve vakası zamanı olduğu sırada, Abdullah İbn Zeyd'e gelen, Geldi de ona Abdullah İbn-i Hanzal'a insanlarla ölmek üzere beyatlaşıyor. Sen ne dersin dedi. Abdullah i̇bn Zeyd de ona ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra hiçbir kimseye bu ölüm şartı üzerine beyat etmem diye cevap verdim. selam İbn-i radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beyat etmiş. Sonra ağacın gölgesi tarafına dönüp gelmiştim. İnsanların beyat sıkışıklığı hafifleyince peygamber bana hitabın. Ey Ekva oğlu sen beyat etmez misin diye sordu. İbnül Ekva dedi ki ben de ben beyat etmişimdir ya Resulallah diye cevap verdim. O bir daha beyat et buyurdu. Ben de kendisiyle ikinci defa beyat ettim. Ravi Yezid İbni Ebi Ubey tarafından. Ya Eba Müslüm, o gün siz hangi madde üzerinde beyat ediyorsunuz diye soruldu. İbnül Ekva ölmek üzere, yani ölsek de kaçmamak üzere demiştir. Hümeyt şöyle demiştir. Ben Enes radıyallahu anh'tan'ı çittim, o şöyle diyordu. Ensar hemde kazma gününde, Nahnüllezine beya'u Muhammeden alel cihadi mi hayyina ebeden. Bizler diri olduğumuz müddetçe devamı cihad etmek üzere Muhammed'e söz vermiş kimseleriz derlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara cevap verip şöyle buyurdu. Allahümme la ayşe illa ayşül ahiren fe ekrimihil ensare vel muhacire. Ya Allah ahiret yaşayışından başka hakiki yaşayış yoktur. Onun için sen ensar ve muhacire ikram eyle. Mucaşi i̇bn Mesud Es Sülemi radıyallahu anh şöyle demiştir. Mekke fethinden sonra ben kardeşim Mücahit İbn-i Mesud ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim de Medine'ye hicret etmek üzere bize beyat et yani muahide ve müsaade eyler dedim. Peygamber artık hicretin hükmü fetihten önce hicret edenlere ait olarak geçmiştir buyurdu. Ben Bizimle ne üzerine beyat edersin dedim. Peygamber İslam ve cihat üzerine buyurdu. 110. Bab Devlet başkanlığı insanlara, insanlara kesin ve yerine getirilmesi vacip olan emrin ancak insanların takat getirebilecekleri işlerde olması babı. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh şöyle dedi. Günün birinde bana bir adam geldi. Benden kendisine ne cevap vereceğimi bilmediğim bir şey sordu da şöyle dedi. Şu bir kişi hakkında rehin nedir ki? O zinde silahlı üzerinde olarak sevinç içerisinde komandanlarımızla beraber kazalara çıkar. Fakat komandanlarımız ona ve hepimize karşı sayamayacağımız derecede çok ağır vazifeler hakkında kesin şiddetli emirler verir. Şimdi bu katlanmamız işlerde gazinin durumu nedir? Şu halde gazinin Komandanının bu ağır emirlerine itaat etmesi vacip midir diye sordu. Ben de ama şöyle cevap verdim. Vallahi ben sana ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Şu kadar ki biz peygamberle beraber çok kazada bulunduk. O bir iş hakkında emir verince verilen vazifeyi biz görünceye kadar bize karşı azın ve şiddet göstermemeye yakın bir vaziyette bulunuyordu. Bunun bir müstesnası da vardır. Sizden herhangi biriniz. Allah'ın azabından korunduğu müddetçe daima hayır ile beraberdir. Şayet onun gönlünde bir hususta caiz midir, değil midir diye bir şüphe uyandığında o kimse üstün ve hayırlı diğer bir kimseye sorup ondan, onun üyüdünden gönlündeki şüphe hastalığını şifalandırabilir. Sizin öyle hak sözlü bir kişiyi bulamayacağınız günler yaklaşmıştır. Kendisinden başka ibadete bir mabut bulunmayan Allah'a yemin ederim ki ben dünyada geri kalanla geçen günleri ancak deri, ancak derede birikmiş su gibi düşünüyorum. Ona safisi içilmiş geriye bulanığı kalmıştır. 111. bab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gündüzün evvelinde harp yapmadığı zaman muharebeyi güneşin ortadan gitmesine kadar geriye bırakıldı. Bize Ebu İshak el-Fezari Musa el-Uhbe'den o da Ömer İbni Ubeydullah'ın himayesinde bulunan Salim Ebu Nadr'dan tahdis etti. Bu Salim Ömer İbni Ubeydullah Etteymi'nin katibi idi. Salim şöyle demiştir. Abdullah İbni Ebi Elfa radıyallahu anh bu Ömer İbni Ubeydullah'a bir mektup yazdı. O mektubu ben okudum. Şöyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı bazı kazalarında hemen harbe girişmeyip güneş ortadan devrilinceye kadar bekledi. Düşmanı gözetledi. Sonra asker için ayağa kalkıp şöyle hitap etti. Ey insanlar düşmanla karşılaşmayı harp etmeyi temenni etmeyiniz. Allah'tan hat felaketinden korumasını isteyiniz. Fakat düşmanla karşılaştığımız zaman da harbin bütün şiddetine karşı sabrediniz ve biliniz ki cennet Muhakka surette kırışların gölgesi altındadır buyurdu. Sonra şu dua'yı söyledi: Ya Allah, ey bulutlar yürüten, ey toplanmış orduları bozan Allah, düşmanları bozuna uğrat, düşmanlara karşı bizlere yardım edip zafer ver. 112. Bab Kişinin gazveden dönme yahut da geri kalma hususunda devlet başkanından izin istemesi babı. Çünkü aziz ve celil olan Allah'ın şu kavli vardır. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman ederler ve onun peygamberin maiyetinde ve bir iş üzerinde bulundukları vakit ondan izin isteyip alıncaya kadar bırakıp gitmeyenler Hakikat senden izin isteyenler işte onlar Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. O halde bazı işleri için senden izin istedikleri zaman sen onlardan dilediğin kimseye izin ver ve kendileri için Allah'tan mağfiret iste. Çünkü Allah çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicidir. Nuh suresi 60. ayet. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah beraberimde kazaya gittim Cabir dedi ki yolda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkamdan bana ulaştı ben bize ait olan bir su taşıma devesi üzerindeydim deve yorulmuştu hemen hemen yürüyemiyordu Resulullah bana senin devenin nesi var dedi Cabir dedi ki ben yoruldu dedim Cabir dedi ki Resulullah'ın arka tarafına geçti deveyi azarladı Resulullah arka tarafa geçti ve deveyi azarladı ve ona dua etti. Artık bundan sonra benim deve diğer develerin önünde olmakla devam etti. Onların önünde yürüyordu. Resulullah bana deveni nasıl yürüyorsun diye sordu. Cabir dedi ki ben deve hayırla beraberdir. Ona senin bereketin isabet etmiştir dedim. Resulullah onu bana satar mısın buyurdu. Cabir dedi ki ben Resulullah'tan utandım halbuki bizim ondan başka Iı, su taşıma devemiz yoktu Cabir dedi ki evet satarım dedim Resulullah öyleyse onu bana şu fiyatla sat buyurdu ben deveyi Resulullah'a Medine'ye varın diye kadar sırt kemikleri yani bilme hakkı bana ait olmak şartıyla sattım Cabir dedi ki ya Resulullah ben yeni evliyim dedim ve de, kendisinden önden gitme hususunda izin istedim o da bana izin verdi bunun üzerine ben Medine'ye ulaşmak yolunda insanların önüne geçtim. Nihayet Medine'ye geldim. Beni daim karşıladı ve bana devemden sordu. Kendisine deve hakkında yaptığım işi haber verdim. O da başka devemiz olmadığı yönünden devenin satışı üzerine beni azarladı. Cabir dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben kendisinden izin istediğim sırada bana kızla mı yoksa dur ile mi evlendim diye sormuştu. Ben Tüm kadınla evlendim, evlendim dedim. Resulullah kendisiyle oynaşacağın ve o da seninle oynaşacak bir kızla evlenseydin ya buyurdu. Ben ya Allah babam vefat etti. Yahut şehit edildi. Benim küçük küçük kız kardeşlerim var. Onları edeplendirmeyecek, onların işlerini görmeyecek, onlara akran bir kızla evlenmemi hoş görmedim. Bu sebeple onların işlerini görmesi ve onları edeplendirip yetiştirmesi için dul bir kadınla evlendim dedim. Cabir dedi ki Resulullah Medine'ye geldiği zaman ben deveyi yanına götürdüm o da bana hem devenin bedelini verdi hem de deveyi bana geri verdi. Hadis'in ravisi el ile bu şartla yapılan alışveriş bizim hükümlerimize göre güzeldir. Biz bunda bir beis görmüyoruz demiştir. 113. Bab Kendi zevgesi ile yeni evlenmiş olduğu halde kazaya giden kimse babı. Bu babta yakında geçen Çabi'nin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiği hadis vardır. 114. Bab Zivafın ardından kazaya gitmeyi seçen kimsenin işinin beyanı babı. Başlık yapılan ve bu babta Ebu, Ebu Hureyre'nin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiği hadis vardır 115. bab düşman baskını korkusu sırasında imamın yardım ve zafer tedbirine çabuk davranması babı şube şöyle demiştir bana katı de etti ki Eves İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir Medine içinde bir düşman baskını korkusu olmuştu bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya ait olan bir ata bindi Medine'den ayrıldı. Geri dönüp geldiğinde korkuyu gerektirecek neviden bir şey görmedik. Muhakkak surette biz bu atı bir deniz bulduk. Buyurdu. 116. Bab Korku sırasında çabuk hareket etmek ve harun harıl koşmak babı. Enes İbni Malik radıyallahu şöyle demiştir. Medine'de insanlar bir düşman baskınından korktular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hemen Ebu Talha'ya ait yavaş hareketli bir ata bindi. Sonra tek başına Medine'den çıkıp atı harıl harıl koşturdu. İnsanlar da bineklerine binip onun arkasından koşturdular. Peygamber keşfi yapıp dönerken sahabilere korkmadılar. Yani korkmayınız. Şüphesiz bu at yürüyüşünün çabukluğunda deniz gibidir buyurdu. Enes dedi ki artık o günden sonra bu yavaş atın önüne geçilmedi. 117. bab Korku sırasında tek olarak düşman keşfine çıkmak babı. 118. bab Oturan adına cihat edenlerle verilen ücretler ve Allah yolunda yani cihada yüklenip taşıma babı. Mücahit İbn Cebüz dedi ki ben İbni Ümer'e Ümer e gazve irade olundu. Yahut da ben gazveye gitmek istiyorum dedim. İbni Ümer ben malımdan bir kısmı ile sana yardım etmek arzu, arzu ediyorum dedi. Ben Allah bana malı bollaştırdı dedim. i̇bn Ömer zenginliğin sana aittir. Ben malımdan bir kısmının bu yolda harcanmış olmasını arzu ediyorum dedi. Ve Ömer radiyallahu anh insanlar cihat yapmaları için bu maldan yani millet malından alıyorlar sonra da cihat etmiyorlar. Kim böyle yaparsa biz onun bu maksatla almış olduğu malını ondan geri almaya daha haklıyız demiştir. Tavuz ile mücahid sana kendisiyle Allah yolunda cihada çıkacağım bir şey çıkacağım bir şey yükseltildiği zaman sen onu Allah yoluyla ilgili olan yerlerden İstediğin işte kullan. Hatta onu ailen yanında da koy demişlerdir. Ben İmam Malik İbni Enes'ten işittim. O Zeyd İbn esleme sordu. Zeyd de şöyle dedi. Ben babam eslemden işittim. Şöyle diyordu. Ömer İbni Hattab radiyallahu anh şöyle dedi. Ben Allah yolunda cihat etmesi için birisini bir at üzerine bindirip yüklemiştim. Sonra o atı satılıyor gördüm. Hemen peygambere o atı satın alayım mı diye sordum. Peygamber o atı satın, satın almaz ve sadakana dönme buyurdu. Bize Malik Nafi'den o da Abdurrahman İbn Ömer radıyallahu anh şöyle tahsis etti. Ömer İbn Hattab Allah yolunda cihat için bir kimseyi bir ata bindirdi. Sonra o atı satılıyor buldu da o atı satın almak istedi. Bunu Resulullah'a sordu. Resulullah o hafta satın almadı, sadakana dönme buyurdu. Ebu Hureyze radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim üzerine meşakkat verecek olmayayım, olmayaydım. Ben hiçbir cihaz mührezesinden geri kalmazdım. Lakin ben binek devesi bulamıyorum. Mücahit sahabileri üzerine bindirip taşıyabileceğim binekleri de bulamıyorum. Bineksiz sahabelerin benden geri kalmaları da bana meşakkat veriyor. Yemin olsun ki ben Allah yolunda muharebe edip de öldürülmemi, sonra dirilmemi, sonra yine öldürülmemi, sonra yine yine dirilmemi çok arzu ederdim. 119. Bab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı hakkında söylenen hadisler babı. Bana Salabe ibni Ebi Malik El-Kurazi haber verdi ki Kays ibn Saad El-Ensar radıyallahu anh ki kendisi Resulullah'ın sancağının sahibiydi. Hac etmek istedi de ihrama girmeden önce başının saçlarını iyice taramıştı. Seleme İbni Ekva radıyallahu anh şöyle demiştir. Ali radıyallahu anh Hayber gazvesinde peygamberden geri kalmıştı kendisinde bir göz hastalığı vardı. Kendi kendine ben Resulullah'tan geriye mi kalırım deyip dışarı çıktı ve peygambere yetişti. Sabahında Hayber'in fethinin gerçekleştirildiği gecenin akşamı olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların sancağını yarın elbette bir kişiye vereceğim. Yahut yarın Müslümanların bayrağını muhakkak öyle bir kişi alacak ki Allah ve Resulü onu sever yahut da şöyle buyurdu o Allah ve Resulü'nü sever. Allah fethi ona müyesser kılacaktır buyurdu. Bizler Ali ile karşı karşıya geldik halbuki onu orada ümit etmiyorduk sahabiler. İşte Ali buradadır dediler. Resulullah bayrağı Ali'ye verdi. Allah da fethi ona nasip etti. Nafi İbni Cubeyr şöyle demiştir. Ben El-Abbas'tan işittiğim fetihten bir hayli zaman Sonra ez ile hitaben ya Ebe Abdullah, Mekke'nin fethi günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana bayrağı şuraya yani hucun mevkini dikmeni emretmişti diyordu. 120. Bab Gazbe'deki ücretlilerin hükmü babı el Hasan i̇bn Sırın Sir'in Gazbe'deki Ülgüretli'yi kanimetten ayrılır demişlerdir. Atiye İbn Haş taksim sırasında diğer atlara ayrılması gereken hisselerin yarısını almak üzere ücretli bir at tuttu da bu atın payı 400 dinara ulaştı. Kendisi 200'ü alıp atın sahibine de 200 verdi. Yala İbn Ömer'de Yala İbn Ümeyye Allah anh şöyle demiştir. Ben Tebuk gazvesinde Resulullah'ın beraberinde kaza ettim. Genç bir devenin üzerinde sefer malzemelerini yükledim. Bu gönlümde benim amellerimin en sağlamıdır. Ben bu seferde bir hizmetçi kiralamıştım. Hizmetçi yolda birisiyle ki bu Ümeyye'nin kendisidir, dövüştü. İki kavgacıdan biri ki İbni Ümeyye'dir, öbürünün ki hizmetçisidir, elini ısırdı. Hizmetçi Elini ısıran kişinin ağzından hızlıca çekti ve ısıranın ön dişini söktü. O ısıran ve bu suretle dişi sökülen kişi peygambere gelip şikayet etti. Peygamber dişinin diniyetini düşürdü. İbni Ümeyye'ye bu adam elini sana bırakır mı ki sen bol devenin yan dişleriyle sert yem yediği gibi elini çıtır çıtır yiyesin buyurdu. 121. Bab Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ben bir aylık mesafedeki düşman gönüllerine korku salmak suretiyle yardım olundum sözü ile Celil ve Aziz Allah'ın şu kavli babı hakkında Allah'ın hiçbir hüccet indirmediği şeyleri ona tanıdıklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların yurtları ateştir. Ali İmran suresi 151. ayet. Cabir İbni Abdullah bu korku salma hadisini peygamberden rivayet etti. Said İbni o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan tahsis etti ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben cami alı sözlerle gönderildim. Ben korku salma suretiyle yardım olundum. Bir ben uyuduğum sırada bana yerdeki hazinelerin anahtarları getirildi de benim elimin içine konuldu. Ebu Hureyre Resulullah dünyadan gitti. Şimdi biz bu hazinelerin yerlerini yerlerinden sizler çıkarırsınız demiştir. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh haber vermiştir. Ona da Ebu Sıfyan şöyle haber vermiştir. Kendileri İlya şehrinde bulunurlarken Hıraklı ona haberci gönderip getirmiş. Sonra Resulullah'ın mektubunu istedi. Mektubu okumayı bitirdikten sonra yanında gürültü çoğaldı. Askerler, sesler yükseldi. Biz de yanından çıkarıldık. Biz dışarıya çıkarıldığımız zaman arkadaşlarıma yemin olsun ki İbni Ebi Keşbe'nin yani Muhammed'in işi hakikaten Azamet fayda ediyor. Şu muhakkak ki Benul Asfar'ın Melik'i ondan korkuyor dedim. 122. Bab Gazze'ye giderken azık edinip taşımak ve Yüce Allah'ın şükarlı babı. Bir de seferlerinizde azık hazırlayın. Muhakkak ki azığın en hayırlısı korunmaktır. Ey kamil akıl sahipleri benden korkun. Bakara Suresi 197. Ayet Esma radiyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmek istediği zaman ben Ebu Bekir'in evinde Resulullah'ın yol azamı düzmüş hazırlamıştım. Esma devam edildi ki fakat ne yemek çıkılımını ne de su tulumunu kendisiyle bağlayabileceğimiz bir şey bulamamıştı. Bunun üzerine ben babam Ebu Bekir'e Vallahi ben benimdeki kuşağımdan başka bağlayacağım bir şey bulamıyorum dedim. O da, kızım onu ikiye böl. Birisiyle tutulumunu, diğeriyle de yemek sofrasını bağla dedi. Ben de öyle yaptım. İşte bundan dolayı Esma, Zat-ı Mütekayn, iki kuşaklı veya iki kemerli diye isimlendirildi. Cabir İbni Abdullah radiyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mekke'de, kestiğimiz kurbanlıkların etlerini Medine'ye gidinceye kadar azık edinir idik demiştir. Süveyt i̇bn Numan radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Kendisi Hayber yılında peygamberin beraberinde sefere çıktı. es vardıkları zaman ki burası Hayber arazisindendir ve Hayber'in alt yanındandır. Ordu orada ikinci namazını kıldılar. Ardından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemekleri istedi. Fakat Peygamber'e sevikten başka bir şey getirilmedi. O sevikten ağzımızda çiğnedik de yedik ve içtik. Sonra Peygamber kalktı, ağzını çalkaladı. Biz de ağzımızı çalkaladık ve akşam namazını kıldık. Selam'a İbn-i Ekber radiyallahu anh şöyle demiştir. Mücahit insanların azıkları hafifledi de Fakir yani muhtaç oldular bunun üzerine sahabeler peygambere develerini kesmek hususunda geldiler. O da kendilerine izin verdi. Akabinde bunları Ömer karşıladı. Onlar bu izni Ömer'e haber verdi. Ömer bunlara develeriniz gittikten sonra bu uzun yolculukta hayatınız kalmaz dedi. Ardından peygamberin yanına geldi ve ya Resulallah. Bunların develeri gittikten sonra bunların bekası kalmaz yani hiçbiri sağa kalmaz dedi. Resulullah ordu içinde ilan et herkes geri kalan adıklarını getirsin buyurdu. Sonunda Resulullah dua etti ve sergi üstündeki yiyecekler üzerine bereket diledi. Sonra sahabelerin kaplarıyla germelerini istedi. Mücahitler avuç avuç aldılar nihayet hepsi ayrıldılar sonra Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şükran olarak eşheden la ilahe illallah ve emme Resulullah ben Allah'tan başka hak ilah olmadığını ve kendimin Allah'ın elçisi olduğuna şahit ederim dedi. 123. bab Azın hayvanlar üzerinde taşınması zorlaşınca boyun kökleri üzerinde taşınması babı. Bana sadaka İbn fal Fadr Tasdis edip tastis edip şöyle dedi bize Abdü İbni Süleyman Hişam İbni Urva'dan o da Rehb İbni Keysan'dan haber verdi ki Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir bizler 300 kişi olduğumuz halde azıklarımızı boyunlarımız üzerinde taşıyarak sefere çıktık sonra azığımız tükendi hatta bizler bir, bir adam her bir gün için tek bir hurma yer oldu Cabir bunu anlatırken bir adam ya Ebe Abdullah bir hurma bir adamın gıdası yerine nereden yetişirdi diye sordu. Cabir de biz bu tek hurmayı bulamadığımız zaman yemin olsun onun yokluğunun acısını da tatmışızdır. Nihayet deniz kenarına geldik birdenbire büyük bir balıkla karşılaştık. Bunu deniz kenarına atmıştı. Artık bizler 18 gün iştahlandıkça onun etinden yedik dedi.